Sallu ila Resulina Muhammed Sallu ila tabibiye kulubina Muhammed Sallu ila şefii zunubina Muhammed Güzeller güzeli güzel Mevla'nın Güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın İlim, Rahmet ve Aşk Medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları Selamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bu varlıktan geçip Hakka gidelim Cemal-i Kemal'i seyredelim Cemali Ba Kemal'i seyredebilmek Benlikten geçip Hakka gidebilmek Hayatın her alanında, hayatın her anında sadece onun için adım atıp onun için nefes alabilmek. Ne olursa olsun yaptığı, ne olursa olsun ama onun için olsun diyebilmek. Ondan gayrısı için değil, sadece o sevgili için diyebilmek her şey... Ve diyebilmek inne salati Ve nusuki ve mahyaya ve memati Lillahi Rabbil alemin diyebilmek Hayatımın her anı, hayatım her alanı Namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım Yalnız, yalnız, yalnız ...sadece senin için Allah'ım diyebilmek. Evet sevgili kardeşlerim, değerli dinleyiciler. Benlikten geçebilmek... ...ve belki bazen bizi gerçekten derinden yaralayan bir etken galiba. Ne dersiniz? İhlas. Samimiyet. içi ancak Rahman'la beraberken dolan... Kalplerden geçene, Onun vakıf olduğunu idrak anında, Anlamını bulan kavram. Kendi kendine sorar, Kendini sorgular kişi bazen. Söyle, Samimi misin diye. Çünkü yalnız kendini kandıramaz. Hiçbir kimsenin, ...meleklerin dahi vakıf olamadığı niyetinin durulduğunu... ...zahire, görünüşe yansımayan... özünüp kontrole bir tek kendisi vakıftır. Bu mürakkabeyi bir tek kendi yapar ve yapmalıdır da. Aldatmaya çalışsa da kendisini aldatamaz. Kendini kandıramaz. Sebepler ileri sürer belki yapılması gerekenler adına, şu şu sebeplerden yapamadım diye belki ama, ama sırf Allah için yaptığına, böyle değilse kendini inandıramaz. Çünkü, sırf onun rızasını gözetirken yaptığı bir amelin, veya öncesinde düşüncesinin, kendini Rabbine yaklaştırdığını, ve içinde tarifi zor ama çok derin huzura sevk eden bir haz uyandırdığını bilir eğer bunu önceden tatlıysa, kalbiyle bağını koparmadıysa oto kontrolünü kaybetmediyse davranışlarını davranışlarını niyetlerine göre ayırt edebilir ve neyi rıza neyi de rıza gibi görünse de nefsine ve nefsinin önemsediklerini adadığını bilir. Bu biliş kalbine bir burukluk getirir eğer ihlasında gölgeler varsa. Ve tahliyeye başlar malayanilikten kalbini ve amellerini. Dini veya dünyevi her amelin iki yüzü vardır sevgili dinleyiciler. Birisi görünen yüzü. Nasıl? Nasıl? Ve ne şekilde yapıldığı adabıdır. Zahiri yüzde denir buna. Diğeri ise görünmeyen yüzü. Ne için yapıldığı yani illetisi, illeti, sebebi. Buna da onun ahlakı batini yüzü diyor. Bütün amellerin ahlaki yüzü kalbi amellerdendir buna kısaca niyetle diyebiliyoruz. Amelin sahih olması niyetine bağlı. Niyeti sahih olmayan bir amel, amel değil çünkü. Amelin iki yüzünü bir paranın iki yüzüne benzetirsek, yüzlerden biri yoksa, o para, para olmadığı gibi bir amelin adabı ya da ahlakından birisi yoksa, o amelde amel olmuyor. Bir ameli, Sırf Allah ve Rasulünün emri olduğu için yapınca, sırf sevgilim istiyor diye yapınca, Allah'a has kılınca, onun için deyince niyet sahih olur. İhlassa yaptığı amelde sadece ve sadece Allah'ın rezaşını talep etmek, niyetini her türlü dünya menfaatinden soyutamaktır. Güzeller güzeli güzel Mevlamız. Okunması ile ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için göndermiş olduğu güzel kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Zümer Suresi 2 ve 3. ayetinde. Muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlas ile, samimiyet ile ona yönelterek, Sadece Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halisliğin Allah'a mahsustur. Her şey zıttı ile daha iyi bilinir. İhlasın zıttıysa riyadır. Riya gösteriş demek. Her çeşit ibadet ve dinin teşvik ettiği hayırlı amellerde Allah rızasını değil Dünyevi bir maksat gütmek, insanların rızasını aramak, desinler için yapmak rüya. Hadislerde her çeşit ameldeki ihlasızlık riya ile ifade ediliyor sevgili dostlar. Yine İslam ile güzelleşen, sünnetlere itibar ile büyüyen tatlı insan imamı Gazeli rahmetullahi aleyh rüyayı iyi görünerek insanların kalbinde yer almak istemektir diye tarif etmiş. İbadetlerdeki riyayı ise sevgili dostlar, Allah'a yaptığı ibadet ile kulları kastetmektir şeklinde ifade eder. Ve beş şeyle riya yapıldığından bahseder. Bunlar beden, elbise, söz, amel, arkadaş çokluğu. Bakın İmam-ı Gazeli rahmetullahi aleyh riyanın derecelerini nasıl paylaşıyor. Diyor ki birinci dereceye en ağır olanı. Riya ile yaptığı ibadete hiç sevap niyeti yok. İcabında insanların yanında abdestsiz bile namaz kıldığı halde yalnız kaldığı zaman hiç kılmayan gibi. Bu namaz sırf insanlara gösteriş için hiçbir hayır yok. Çünkü namaz değil. Sadece bir cimlastik. Çünkü niyet yok. Niyet olmayınca amel olur mu? Her şeyin başı niyet, hedef, ikinci derece. İbadeti gösteriş için yapar. Fakat Allah'ın rızasını da niyet eder. Ancak bu niyet zayıf. Yalnızlıkta bu ibadeti yapmayacak. Sevaba niyet etmese de gösteriş için bunu yapacak. Ve üçüncü derece gösteriş ve sevap tarafları müsavi. Eğer riyanın yanında bir de sevap veya sevabın yanında bir de riya niyeti olmasa bu ameli yapmayacak. İkisinin müsavi olarak bulunmasıyla bu ameli yapmış oluyor. Bu amelinden zarar görmese de faydada görmüyor. Ve dördüncüsü, ibadetini insanların duymuş olmasından dolayı daha da gayrete gelip takviye edip arttırmasıdır. Böyle birisi kimse duymasa da ibaretini yapacaktır. Bu kimse sırf riya maksadıyla yapmadığı için ibaretinden fayda görür. Ey sevgili dostlar! İhlasa ehemmiyet veren İslam nazarında riya bir nevi Allah'ın rızası dışında bir hal olduğundan Allah azze ve celle'den başka bir varlığa güzel görünme ya da onun tarafından ölme hevesi olduğu için çok farklı bir boyut olsa da bir nevi şirk gibidir. Hani sevgilinizi haricinde başka bir şey sevgilim demek gibi. Dostunuzdan haricine bir dost demek gibi. Çünkü hayırlı ameller Allah için yapılacakken dünyevi bir menfaat için yapılıyor. Ve böyle yapılınca da o menfaat Allah yerine konmuş oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şirkin bu çeşidine gizli şirk manasında şirki hafi demiştir. Kıyamet günü diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıyamet günü rüyakar adama Ey facer, ey gaddar, nefsine katreden ey gösteriş cimrahi, amelin mahve oldu, mükafatın kayboldu, amelini kime gösteriş için yaptınsa git ondan mükafatını al dedi. Sevgililer, sevgilisi, bir tanecik dostumuz, tatlı rehberimiz, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, bir rutbesinde zamanından zamanımıza ve kıyamet gününün son anına kadar tüm insanlığa hitaben şöyle buyuruyor dostlar, İbadetlerinizden ve tüm amellerinizden riyayı çıkarmadığınız sürece, Nefsinize itaat etmekten kurtulamayacaksınız. Nefse itaat etmeyi bırakın. Allah'a itaat ve kulluk için yarışın, koşturun. Yine sevgililer sevgili Efendimiz şöyle bir hadis anlatıyor. Kıyamet günü ilk Allah'ın huzuruna çağrılacaklar şu kişilerdir. Kur'an'ı ezberleyen, Allah yolunda öldürülen ve çok malı olan biri. Allahü Teala Kur'an okuyana, Ben Resulüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi? Öğrenmeni kolaylaştıracak yollar sana lütfetmedim mi? Sana ortamlar ayarlamadım mı? İmkanlar sunmadım mı? Ve netice itibariyle. Bunu hıfzetmene kapılar açıp ezberlemeni lütfetmedim mi? Adam evet ya Rab diyecek. Sonra soracak en güzel sevgili peki peki peki o ezberlediklerinle bildiklerinle amel yaptın mı? Adam evet diyecek yaptım ya Rabbi. Gece günü ezberledim, ezberledikten sonra onları yapmak için adım attım. Her öğrendiğimi hayatıma geçirip hayatıma bir cennet bahçesi yapmak için, bir ravdayı mutahhar kılmak için adımlar attım, koşturdum ya Rabbi. Karanlığı gördüm yere adım attım ki aydınlansın. Allah Teala Celle Celaluhu büyürecek ki yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Melekler de çıkışacaklar vanında. ''Ya Rab yalan söylüyor.'' diye. allah Teala Hazretleri ona ''Bilakis sen, falanca ne güzel okuyor.'' desinler. filanca ne güzel hareket ediyor.'' desinler. filanca ne güzel ediyor.'' desinler diye okuduğunda, bu şekilde senin için söylendi. ''Sana bunun karşılığı yok.'' ''Sen dünyada övülmekle bu karşılığını aldın.'' ''Öyleyse şimdi alacağın yok.'' der. Sonra mal sahibe getirilir. Allah Teala Hazretleri ona da söyler aynı şekilde. Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki kimseye muhtaç olmadın sen. Sen bir aldın ona on bereket kattım. Sen bir elini uzattın ben sana tutturdum. Kapılar açtım zengin kıldım. Evet ya Rabbi der adam. Sonra sorar en güzel dost. Peki, peki. Peki sana verdiğim bu imkanlarla, bu nimetlerle ne yaptın? Ne amelde bulundun? Rabb-i böyle sorar. Adam cevaplar. Silah-ı Rahim'de bulundum. Akrabalarım ziyaretlerde bulundum ihtiyacı olan insanlara yardımlarda bulundum. Kimin ihtiyacı varsa, kimin derdi varsa, kederi varsa onlara koşturdum. Kimin gönlü yaralıysa, kimin bir adım atmaya takat yoksa onun adım atabilmesi adına koşturdum ya Rabbi der. Ama Allahu Teala hazretleri hayır der. Hayır hayır. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Melekler çıkışı verir hemen. Ya Rabbi yalan söylüyor bu. Sen yalanını söylüyorsun. Sen, aa filancaya bak, ne kadar da cömert, elinde bulunan her şeyi dağıtıyor, ne kadar iyi bir insan desin, nerede diye yaptın. Ve senin için böyle de denildi der. Dünyada, senin için böyle denildi der. Ve sen, karşılığını, alıverdin orada der. Sen karşılığını aldın dünyada, sen, benim için yapsaydın zaten öldürecektim kullarıma ama sen, sen benim için yapmadın. Niyetin ben olsaydım zaten insanlar, bütün mahlukat hayrına şehadet ederdi. Sonra Allah yolunda cihat ederken, Allah yolunda gayret ederken, Allah yolunda savaşırken öldürülen bir şehit getirilir. Allah Teala o şehidi sorar. Niçin öldürüldün? ''Sana verdiğim hayatı nerede tükettin? Nerede bitti bu hayatın? Ne şekilde ve niçin öldürüldün?'' diye sorar. Bildiği halde ve adam der ki, ''Senin yoluna cihatla emrolunmuştum ya Rab.'' ''Karanlıkta olan insanlar aydınlanabilsin.'' diye. Dünyanın en uzağında, kapkaranlık bir odada, kimsesiz kalmış bir insan, kimsesizlikten kurtulsun, seni bulsun, kendini bulsun. Hastalıklardan şifaya, Borçtan edaya, kafletten rahmete, karanlıktan aydınlığa çıkış yaşasın diye, zulmetten rahmete, eşkıyalıktan evliyalığa koşabilirsin, kendini bulabilsin, kendini tanıyabilirsin diye yaram. Hayır hayır hayır hayır. Sen yalan söylüyorsun. Sen bunları yaptın ama benim için değil. Sen bunları yaptın ama desinler diye. ''Sen dedin ki, insanlar desin ne kadar kahraman adam, ne kadar cesur adam, bak bak mermilere karşı koşuyor, bak kavgalardan kavgalara atlıyor, bak mücadeleden mücadeleye gidiyor, ne kahraman adam, ne cesur adam desinler diye sen koşturdun ve senin için öyle de denildi.'' der. Ve Allah Teala onu bu şekilde söyler. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi anlatınca, Ebu Hureyre radıyallahu anın izine dokunuverdi. Ey Ebu Hureyre bu üç kimse Allah'ın huzuruna çağrılan bu ilk üç grup kimse kıyamet günü cehennemin aleyhilerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mahlukudur der. Evet sevgili dostlar. Şüfe der ki ben Ebu Hureyre'den aldığım bu hadisi Hazreti Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine böylelerine bu muamele yapılırsa Kur'an hafızı çok malar can çömert ve şehide bunlar yapılırsa insanların geri kalanlarına neler yapılır der muaviye ve gözyaşlar içerisinde olduğu yere verir. yurdu, alacaktı. Kulları olan merhametten. Der ki Şüfe'yi o kadar ağladı ki neredeyse helak olacağını zannettim. Derken şüphe diyor ki sonra kendine geldi, yüzündeki gözyaşlarını sildi ve şunları söyledi. Allah ve onun Resulü doğru söylediler. Sonra Hud suresi 15 ve 16. ayetleri ok. Dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler dünyada kalmıştır. Çünkü dünya için yapmışlardır. İşledikleri şeyler orada bu gitmiştir. Zaten yapmak doğdukları batıldır. Neyse evet dostlar. Allah için olmayan her şey oldu. Çünkü yegane dost oydu. Bugün terk eder anne baba. Evlatıya el eş dost akraba. Ama bir dost var. Bir sevgili var ki. Herkes terk eder ama o terk etmez. Herkes bırakır ama o bırakmaz. O en güzel sevgili. Sevdiği için yarattı zaten. Sevdiği için, cennetine koymak için, cennet hediyesini sunmak için o kadar peygamber gönderdi ki Onlar benim kullarım gelsinler dedirdi peygamberlerine Seviyordu Allah Onu seven de, sırf onun için yapacaktı da işte o zaman amelle amel olacaktı Allah için yapılmayan çorak toprağa tohum atmaya benzer Çorak toprak da dostlar Ot yeşermez, ot yeşermez, ağaç bitmez, meyve vermez. Evet sevgili dostlar, yine bir sevgili, yine bir bir tanecik insan, İslam ile şereflendikten sonra, nurun ila nur ayetinin tecelligahı olan bir başka sahabi, Kab bin Malik, radıyallahu anh anlatıyor. Sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksatlarla ilim öğrenirse, Allah o kimsenin bu ilimine zirre kadar değer vermez ve o nardan başka bir şey karşısında bulamaz. Evet sevgili dostlar, Değerli dinleyiciler, her yerde ihlas, her şeyle samimiyet. Zaten samimiyet her şeyin başında değil miydi? Karanlıklardan aydınlığa çıkmak isteyen, İslam ile şereflenmek isteyen insanın da ilk kaynağı ihlas değil miydi? Müslüman olmak için bir insana ne gerekiyor? İlim ve ihlas. İlimden kastımız kelime-i bilmesidir. İhlastan kastığımız samimiyetle, sevgiyle, kökenini söylersek, aşkla ilim ve aşkla kelime-i yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini söyleyip aşk ile vücudunun tüm rüzgelerinde hissetmesi vücudundaki bütün butlardan arınması bütün yanlışlardan bütün eksikliklerden tezkiye olmasıdır bir insanın müslüman olması ilim ve aşka yani ehlasa bağlı Değil mi? İşte bu hadisi şerif de ilimde ihlası terk edişin Hazin sonu hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselama Gelen ilk emir Oku Yaratan Rabbinin adıyla oku şeklinde Okumanın ilmin Allah'ın ismiyle Yani onun rızası için Yapılması şartı var Dikkat ederseniz Oku ama ne oku neyle oku ile oku niçin oku İsmi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah'ın adıyla Yaşamak O yüzden bizim dinimizde sünnetle beraber Allah Resulü bize öyle bir potansiyeli bıraktı. Öyle bir sistem bıraktı. Öyle bir medeniyeti bıraktı ki ilim, rahmet ve aşk medeniyeti oturuşumuzdan kalkışımıza, gidişimizden gelişimize, hayatımızın her alanında bu beraberliği, Yaratan Rabbinin adıyla oku gerçeğini yaşıyoruz. Eve gidiyoruz. Yaratan Rabbimizin adıyla okuyoruz hayatımızı. Yaratan Rabbimizin adıyla içeri giriyoruz. Selam veriyoruz eşimize, çocuk çocuğumuza. Onlarınızı hayladığını soruyoruz. Tebessümler saçıyoruz. İşe gidiyoruz yine aynı. Sokağa çıkıyoruz yine aynı. Hayatımızın her alanında Yaratan Rabbin adıyla oku gerçeği. İşte en güzel işaret. Bu değil mi aslında? Alim geçinmek, kendini göstermek ve dinletmek Böylece dikkatleri üzerine çekmek. Kendisini alim dedirtmek için alemlerle münazara, münakaşa yapmak. Onların ilmi faaliyetlerine katılmak. Bu maksatla ilim talep etmek. Öbürlenme gibi nefsine yönelik gayelerle insanların böyle münakaşa ve böyle mücadele yapmak için ilim talep etmek halkın dikkatini kendine çekmek, mevki, makam, para gibi her çeşit dünyalı elde etmek ya da insanları kendine yönlentmek, insanları kendine hayran bırakmak için ilim talep etmek. İşte bu hadisiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu niyetlerden biriyle ilim talep etmenin kişiyi ateşe götüreceğini belirtmiştir. Yine güzel insan, imam süfre verdiği şöyle der sevgili dostlar. Münakaşa ve onunla birlikte bulunan diğer vasıflar ateşe girmeye sebeptir. Zira nefsileri o esnada kahır ve galebe için ortaya çıkmıştır. Bu iki sıfatsa şeytanın kendisine hastır. Münakaşa insana ateşe götüren bir hasttır. Uh-huh. <laughs> Her kelimeyle ile hayatımızı dilten, hayat verecek davet ile hayatımıza hayat sunan Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuracaklardı. Şöyle diyeceklerdi. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri, sevgi ve samimiyet sahipleri, aşık sahipleri, müstesna. İhlas sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlikeyle karşıyadırlar yadırlar buyurmakta. Çünkü gururlu helakte, gururdan kaçan ihlaslı tehlikede. Her an gururun pençesine düşebilme tehlikesiyle karşı karşıya. Güzel aşk elçesi Hazreti amel için değil de yalnız başkasına anlatmak için ilim öğrenen nasıl alimlerden olabilir sözü de buna işaret ediyor aslında değil mi? Yine sevgili Abdurrahman yani Ebu Hureyre radıyallahu anh bir taneciğimizden şöyle bir hadis anlatıyor. Resul Efendimiz bir gün hüzün kuyusundan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 Kendisinde bulunan o vadiden her gün üç kere Allah'a sığınır. Ya Resulallah dediler. Kim girecek oraya? Oraya amellerini yaptıklarını Allah'tan başkası için yapanlar girecektir diyordu. Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyorlar. Sevgilimiz...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 Burada bahsedilen kişiler dindarlık kisvesi adı altında insanların kalplerini başka mecralara kaydıran niyetleri görünüşlerinden apayrı ve çok farklı olan kişiler. Bunlar sünneti hayatlarından çıkararak Allah Resulü'nü hayatlarından çıkararak kendilerine hayat kurmaya çalışan Allah Resulü olmadan hayat olmayacağını bilmeyen Görünüşte bilgili, hakikatleri ya insanlar. Bir hadisi kutsi de bir tanecik Rabbimiz şöyle söylüyor. Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yok. Kim amelini sadece benim için yaparsa, kim bana bir adım yaklaşmak için amel yaparsa, kim seni seviyorum Allah'ım, senin bana verdiğin milyarlarca nimetten en küçüğünün şükrü adına alnımı secdeye koysam ve Azrail Aleyhisselam ile buluşmam, o esnada gerçekleşse yine de onun şükrünü yerine getirmiş olamam ama sevgimin işareti, sana olan aşkımın sembolü olsun diye attığım bu amelimi kabul et diyerek sadece benim için yaptığı ameli kabul ederim. Sevgiliye, sevgili için ulandan başka şey sunulabilir mi dostlar? Sevgiliye, sadece sevgili için olan şey sunulur. Aksi sunulmaz değil mi? Müzik Bir insan düşmanını iyice tanımalı ki ondan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olabilsin. Şimdi bir Müslümanın en büyük düşmanı olan rüyayı açıklamaya çalıştık sizlere. Aslında konunun özeti ve özü olan şu. Din üçten oluşur İslam. İlim, amel, ihlas. Yani bir Müslüman ilk emrin gereği okuyacak, öğrenecek, sonra bu öğrendiği ile amel edecek. Fakat bu amedini de samimiyetle, ihlasla la mevcude illallah diyerek, ilahi ente meqsudi ve radâka meqlubi diyerek, sadece senin için Allah'ım diyerek yapacak. Günümüz inanları, günümüz Müslümanları daha ilk aşamada sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Dinini onun yüce kitabını onun Resulü'nün sevgili sözlerini okumuyor, bilmiyor. Okuyup bilenler de bazen bildiğiyle amel konusunda sorun yaşayabiliyor. En son aşamaya gelip okuyup okudu ile amel edebilen müminlerde ise ihlas ve samimiyet sorunu yaşanabiliyor. Yani İslam'ın kuralları namaz, oruç, zekat gibi farzlar, faiz, içki, rüşvet gibi haramlar konusunda Allah'ın rızasına ulaşma konusunda sorun yaşayabiliyor. İslam'ın ilk emri, ilk şartı okumak, bilmek, düşünmek. Sonra bu bilinenin uygulanması safhası geliyor. Bir insan okur ve uygular. Mesela namaz kılar, oruç tutar, kurban keser, Kur'an okur, ilim, ihlas konusu öğrenir. Hatta dini yolunda şehit bile olur. Sakın böyle bir insan kesinlikle cennetlik diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü yaptığında samimiyeti... İhlası yaşamayınca dinin direği namazdayken bile Hani bildiğimiz Ma'un suresinde ne diyor <gülüyor> Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki Onlar namazlarından gafildirler Bilinçsizce namaz kılarlar Aşksız, sevgisiz yani ihlasız olarak İşte o zaman bu namaz dinin direği olsa da Surette kaldığından bir karşılık görme ihtimali olmuyor Unutmayalım ki kıldığımız namaz Sevgilimiz Allah'la bizi yaklaştırıyor, buluşturuyor, vuslat namaz. Namaz bir bayram, namaz her şeyi ya. Kötülüklerden uzaklaştırmıyoruz ama bu bizi namaz. O namazımızda eksiklik var. Ankabüç suresinde. Muhakkak ki namaz, insanı kötülüklerden alıkoyar, arındırır, temizler diyor. Ben namazdan sonra yine insanların gönlünü kırıyorsam, yine bir insan incitiyorsam, yine bir canlı sıkıntı veriyorsam, ...bir eksiklik var. Yoksa... ...nice oruç tutanlar vardır ki... ...orucundan kendisine... ...aç ve susuz kalmaktan başka bir şey yoktur... ...hadisi unutmamak gerekir. Yine kurban hakkında... ...onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır demiyor mu? Hac suresi 37. ayette... ...ne diyor? Fakat Allah'a sadece sizin takvanız ulaşır... Allah zaten her şeyi yaratan Allah neye ihtiyaç olacak? Sizin aşkınız Allah'a ulaşır. Aşkınız اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمُؤْتَوَ الْحِيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel aşkı sergileyecek için dünyayı yaratan O'dur? Kim daha güzel aşkı sergileyecek? Budur sebep, hikmet, her şey bu. Yine Kur'an okumakta da nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an onlardan şikayetçidir diyor hadiste. Yine Ali İmran suresi 102. ayette iman ettim demeyin Müslüman oldum deyin. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin ve ondan ona karşı gelmekten sakının. Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının ve ancak mümin olarak ruhunuzu Allah'a teslim edin ayeti düşünmek lazım. İman edenler zaten iman etmemiş mi? Yine neden Allah'a ve Resulü iman etsinler? Sevgili dostlar, allah Teala bizim düş görünüşümüze değil, bizlerin kalbinde bulunan takvanın aşkın derecesine bakar. Amel şarttır, amelsiz olmaz. Ama amelden öte niyettir, ihlastır. İhlas olmayınca namaz spor olur. hadi ziyaret olur. Zekat gösteriş olur. Oruç perviz olur. Her şey ihlas, samiyet ve aşk. Ne diyor? Allah sizin giyinişinize veya dış görünüşünüze değil, kalbinize bakar. Tabi bu hadis namaz kılmasam da benim kalbim temiz, benim dedem hacıydı, benim babam kocaydı, abim imamdı diyenlerin dedikleri ne bir delil teşkil etmez. Kimse dedesinin yemesiyle doymadığı gibi, kimse babasının gezmesiyle gezmiş olmayacağı gibi, kimse annesinin tok olmasıyla tok olmayacağı gibi ibadetini de kendisi yapmayan cennete gidemez bu kesin. Ameller zaten insanı temizlemek için. Yine zekat. Bağış veren zenginde Allah için değil, kulların ne de cömertlemesi için yapmış olma durumunu paylaştık sizlerle. Şeytan bir vesveseyle insanı bırakmaz. İnsanın amelinden ne eksiltebilirse, sevabından ne azaltabilirse kendince onu kâr sayar. Mesela namak sıkılmak isteyen bir gençle şeytan arasındaki mücadeleye baktığınız zaman, şeytan önce genci ibadetten uzak tutmaya çalışır. Genç kararlıysa, Allah'ım seni seviyorum deyip, o aşk ile gözü kara olmuşsa, şeytan bu defa ibadete başlama yaşını ileri atmaya çalışır. Daha gençsin, biraz gez, dolar. Kaç kere geleceksin dünyaya? Hayatının tadını al, sonra başlarsın der. Genç yine Allah'ım seni seviyorum deyip, bu aşk kelimesiyle İbrahim'in onun gözüne taş atması gibi Bismillahirrahmanirrahim deyip de o cemeratta o şeytan taşlama yerinde görmüş olduğumuz gibi taş atışı gibi şeytanın gözüne bu sözlerle de taş atmışsa bu sefer genç yine buna kanmazsa namaz kılmaya yönelirse şeytan bu defa namaz abdestini şimdi alma ezan yeni okudu diye vesvese verir. Genç abdestini alsa da bu defa daha vaktim var sonra kılarsın otur, sohbetini bitir, televizyonunu izle, şunu yap, bunu yap diye vesvese verir. Şeytanın amacı mesela ikindiyi geç kıldırtıp sünnetini terk ettirmektir. Böylece genç sünnet sevabından uzak kalır. Bu da şeytan için çok büyük bir kardır. Eğer genç namaza başlarsa bu kere onun zihnini unuttuğu önemli önemsiz şeylerle meşgul etmeye başlar. Namazından gafil olmasına sebep olmaya çalışır veya namazını... Tavuğun yeminin toplaması gibi acele acele kıldırtır. Böylece tadil erkan erkan'a uyumasına engel olur. tadil erkan nedir? Aşkı aşkla yaşamaktır. Aşkı aşk ile sergilemektir tadil erkan. Her şeye rağmen genç namazını yine ihlaslı huşu içinde kılarsa şeytan son bir hileye başvurur. Genci etrafına baktırır ve benim gibi huşu içinde namaz kılan var mı diye düşünmeyi sevk eder kendinin kibirlenmesine sebep olur böylece amel boşa gitmiş sevap kaybedilmiş ve şeytan kazanmış olur bu örnekleri genelleştirebiliriz sevgili dostlar bir tanecik kardeşler kim yaptığı dini bir emri diğer müminlere karşı üstünlük vesilesi yaparsa bu kişinin ameli boşa gitmiştir kıyamet günü cenneti umut ederken bir bakarsınız ki ayakları cehenneme kayabilir bir gün sevgili peygamberimizin bulunduğu bir mecliste bir şahıs hakkında övgüyle bahsedildi. O kişi o sırada yüzünden abdest suyu elinde ayakkabıları alnında secde izi bulunduğu halde uzaktan gözükmeye başlar. Efendimize ya Resulallah işte o övdüğümüz adam bu derler. Bunun üzerine efendimiz sizin ödünüz bu zatın Rahmani olmayan bir görüyorum. Hesap şaşırır, adam gelir, selah verir, oturur. Efendimiz, sana Allah'a yemin verdiriyorum, doğru söyle. Buraya gelirken bunlar arasında benden iyisi yoktur diye hadrına geldi mi? Adam şok olur, adam hayrete gelir ve cevap verir. İçini çektikten sonra. Evet ya Resul. Efendimiz Allah'ım bildiğim, bilmediğim hatalarımdan sana bağışlanma diler, istiğfar ederim der. sahabe kiram bu hadis üzerine ya Resulallah, siz de mi korkuyorsunuz der. Beni hangi kuvvet emin edebilir? Halbuki insanların kalpleri Allahu u Teala'nın kabzi kudretindedir. Kulun kalbin nereye meyilliyse onu oraya çevirir. Evet sevgili dostlar, okuduğumuz kitaplar, yaptığımız ameller bizi kandırmamalı. Okur ama uygulamaz, uygular ama riya yaparsak hiçbir etmiş olmayız. Karda değil, zararda oluruz. İslam ile güzelleşen yine güzel insan, sünnet-i seniye ile değer kazanmış, karanlıktan aydınlığa adım atmış, kablullah mübarek, rahmetullahi aleyh. Alim okumaya devam ettiği müddetçe alimdir. Ne zaman ki alim olduğunu zanneder ve ilmini artırmaktan vazgeçerse, işte o zaman cahil olur demekti. Bizim bu kadar konuştuğumuz sözleri aslında özetlemekte. Yine karanlıkların zirvesindeyken bir anda köve kapısını açarak, köve kapısından içeri dalarak eşkiyeyken sevgili efendimizin gel sözüne icabet eden ve böylece eşkiyalıktan evliyala geçiş yaşayan bir Şirahi Hazretleri Nefsim konuşma maruz ediyor. Bunun için anlatmak istemiyorum. Nefsimin bu isteğini yenebilirsem o zaman size sohbet eder, ders anlatırım der, neden ders yapmıyorsunuz diyen insanlara. Evet sevgili dostlar, dünya malında kendisinden üstekilere dini yaşayışta kendinden aşağıdakilere bakan ziyandadır der. O yüzden bizim güzel insanlarımız, güzel alimlerimiz, hatta Kendisini nifaktan, kendisini yanlıştan uzak zannedenler yanlışa en yakın olan kimselerdir der bizim büyüklerimiz. Mesele sevgili dostlar, soruyu kendimize sorabilmeliyiz. Ben tam manasıyla samimiyet sahibiyim. Unutmayalım ki emin olmak bu alanda, bu konuda yanlıştır. Sahibi kiramın amellerini görüyorsunuz. Onlar bir ümit ile amellerini yapıyorlardı. Ama amellerini yaparken bir garantörden sanki garanti belgesi almışçasına bir tavrı girmiyorlardı. Ebu Süleyman Darani güzel İslam alimi der ki, Amelde takva, amelde aşk, amelde ihlas amelden daha zordur der. Yine güzel sahibi Ebu Darda radiyallahu anh der ki, Amellerimizden şüphe etmeliyiz ama bu şüphe amelin kendisinden değil, vesvesedendir amelin kabul olup olmayacağı konusunda onmalıdır, bu da takvadır der. Fakirin sadakaya ihtiyacından fazla, kendisinin sadaka sevabına muhtaç olduğunu bilmeyen zengin, sadakasını iptal etmiş ve ecrini kaybetmiş demektir. Amellerimizde bu duygu ve düşünce olmalı ki ihlas olsun der Şabi'de sevgili dostlar. Unutmamamız gereken konu, tevazu. İhlas, samimiyet ve aşk tevazu ile devam eder. Tevazu aslında ondandır, o parçadandır. Bunların karşılığı rüyadır. İnsan bilmeli ben Allah'ın kuluyum. Onun içinim. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun derken bunu ifade etmeli ve bunu yaşamalı değil miyiz? Müslümanın tek bir ilahı vardır. Yani iyilik beklediği, rızasını kazanmak istediği. O da... En güzel sevgili şey Allah'tır. Eğer kişi yaptığı bir fiil, ibadet, namaz, söz ile müdürünün, amirinin, babasının, hocasının, eşinin, şunun, bunun rızasını kazanmak için ondan bir iyilik ve menfaat elde edebilmek için yapıyorsa, o kişi o fiili şirke düşmüş olabilir. Çünkü din Allah için olunca dindir. Allah için olmayınca din değildir o, batıldır. Hani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyruluyor ya, şeytan sizi Allah ile, Allah'ın affı ile aldatmasın diye. Büyüklerimizin küçüklere durmadan söylediği, şimdi küçüksün, oruç tutma, namaz kılma, Allah görüyor affeder sözlerine karşı, biraz önceki o ayet, bizlere bu tür sözlerin şeytandan gelebileceği yönünde uyarıları bulunmakta. Mümin ümit etmeli ama, kalbinde heyecana, kalbine telaşı, kalbinde acaba iç hissini yaşamalı, bulundurmalı. Hz. Ebubekir'in buyurduğu gibi, ''Bir kişi cennete girecek'' dense, o kişinin ben olduğunu ümit ederim. Ve bir kişi cehenneme girecek, bunun haricindeki bütün insanlar cennete girecek dese, o büyük insan diyor ki, Ebubekir, o cennetle müjdelenmiş, Allah'ın sıddık edildiği o güzel insan diyor ki, o cehenneme girecek insanın ben olduğunu zannederim.'' diyor Riyadoslar. Tevhitte sadakat demek. Birisi hediye verdiği zaman veya da bindirdiği zaman bir karşılığı bekleyerek yapmak rüya. İnsan kendine baktıkça kibirden uzak durur sevgili dostlar. İki defa yokluktan yaratılan insan böbürlenme imkanı yoktur. Olamaz. Küçücük bir mutfeydi. Bir yoktu. Bir damlaydı. Bunlar düşünmeli tefekkür etmeli. Her gün temizlenmeye muhtaç olan bedenen bile yemeğe içmeye ihtiyacı olan bir insan nasıl bunları vereni cabbar olan Allah'ı, rezzak olan Allah'ı, fettah olan Allah'ı muaraza eder. Ömer bin Aziz, güzel insan. İslam alimlerinin Hz. Ali'den sonra 5. halife budur diyebilecekleri kadar hayatlarında Allah Resulü'nün sünnetini Yaşamış, fiiliyata geçirmiş güzel insan Halifeliği sırasında bir gece vakti Bitmekte olan lambanın yağını kendisi tazeler Bunu ne o sırada hazır bulunan misafirine Ne de uyumakta olan hizmetçisine yaptırır Ömer bin Abdülaziz misafirinin şaşırdığını görünce Giderken de Ömerdim, gelirken de Ömer Hiçbir şey değişmedi İnsanların hayırlısı Tevazu gösterendir, buyurur. Bazıları ibadetlerini gizli yapar. Ama amellerinin çevresince bilinmesini ister ve bu ikilem arasında dönüp durur. Bazı izleri ise amel eder, bu amellerinin çerçevesince çevresindeki insanlar tarafından bilinmesini ister. Bazısı da istemez ama herkesin kendisine hürmet göstermesini ister. Meclislerde kendisine yer verilmesini, hizmet etmelerini falan ister. Çevresine hürmet görmeyince de çevresine kızar Namaz kılan kişinin aklına birden biri yerden bir şey alması gerektiği gibi bir şeyler gelir. Yalnız olsa namazı bozacaktır ama görenlerden utanarak namaza devam eder. Eğer kıldığı farz ise bu adamın bu namazını eda etmesi gerekir. Yalnız kılan kişinin arkasına cemaat toplansın, eğer namazı daha güzel şekilde kılmaya devam ederse niyetine bakılır. Eğer gösteriş niyetinden üstünse namazı bozulur. Bir hikaye anlatılır sevgili dostlar. Şeytan dört kişiyi yoldan çevirmek ister. Birinci kişi ilim meclisine giderken şeytan önünün önüne çıkar. Şeytan onu kendi meclisine davet eder. Adam bunu kabul etmez ve şeytanla mücadeleye başlar. Bu artık o kişi için bir vazifedir. O kişi hakkında şeytan gayesine ulaşmıştır. Onu yolundan alık koymuş, lüzumsuz şeylerle oyalamaktadır. İkinci kişiyi biraz oyalar fakat adam yoluna devam eder. Şeytan bir sürede olsa o kişiyi yolundan alıkoyduğu için memnundur. Çünkü az bir yanlış şeytanı memnun etmeye kafi. Üçüncü kişi ona hiç iltifat etmez, aynen yoluna devam eder. Dördüncü kişi de şeytana hiç yüz vermez, yürüyüşüne hız verir ve ona devam eder. Şeytan bir dahaki sefere ilk üç kişiden ümitlidir. Ama sonuncu için ümidi kalmaz. Hatta hızlanmasından korkarak karşısına bile çıkmaz. Bizim görevimiz işte o dördüncü ip olmaktır. Namaz kılmamıza engel olmak isterse bir an önce kılmak. Zekat vermemize engel olmak isterse bir an önce vermek. Bir şeye mi Kalbimize vesvese gelmeden hemen onu piratiğe geçirmek. Abid biri, ibadet eden biri bir ağaca tapıldığını duyar. Allah rızası için onu kesmek için yola çıkar. Karşısına seytan çıkar. Onu engel olmak ister. ''İbadetine dön sana ne?'' der ya. ''Süya sabına dokunma.'' der. O abid kişi ise ''Bu beda benim ibadetimdir.'' der. Şeytan der ki ''O ağacı kesme, her gün bir altın yastığının altına bırakayım.'' der. Ve o abid kişi bunu kabul eder. Altınları bir süre alır, fakat sonra yastığının altında bir daha bulamaz. Yine baltasını alır, yola çıkar. Şeytan yine karşısına çıkar, dövüşürler. Bu defa adam yenilir, adam şaşırır. İlk seferinde der seni yenmiştim şimdi nasıl sen beni yendin der şeytana. Şeytan der ki, İlk seferinde Allah rızası için buraya gelmiştin, Beni yendin. Şimdi nefsin için geldin, Ben seni yendim der. Evet dostlar, Kıssadır hissemizi almak için. Özeti, Kaynağını Allah'tan alan kuvvet, Asla hüsrana uğramaz. Fakat, Araya menfaat girerse, Niyetimize göre karşılık alırız. Unutmamalı ki, Şeytanın her seviyedeki insanlar için oyunları tuzakları vardır. Bizler bunları öğrenip tedbirlerini almalıyız ki bu tuzaklara düşmeyelim. Ve e Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıp Allah'ın Rahman ve Rahim adıyla kainatı okuyalım. <gülüyor> Sevgili dostlar, zor zamanlarda hakkı söyleyebilmek ve hakka sahip çıkabilmek bir ihlas, samimiyet ve cesaret göstergesidir. ''Şüphesiz Allah katında sizin en üstününüz, takvaca, sevgice, samimiyetçe en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır.'' Buyuruyor ya, işte bu ayetin tecelliyahı olup ihlas yaşamak gerek. İnsanın imanda ve ihlasta mesafe alıp inkişaf etmesi çok değerli duygu ve davranışlara sahip olmasına sebep olur sevgili dostlar. Maneviyatta ilerleyen insan... Çevrenin etkisinden kurtulur. Sadece bir tanecik sevgilisi Allah rızasına kilitlenir. Davranışlarını da buna göre düzenleyerek örnek bir hayat yaşar. Bugün sizlere imanda ve ihlasta inkişaf ederek dinde derinleşmiş bu örnek hayatlardan çeşitli davranış misalleri sunmak isterdim. Peygamberler zaten her biri birer ihlas abideleri derler ya sahabi kiram hepsi teker teker o sahabe kiram'ın adımlarını takip ederek aşka giden yol aşıkların ayak izlerini takip etmek ile bulunan yoldur deyip adımlarını takip eden sahabilerin izinden giden güzel İslam alimlerini de paylaşmak isterdim ama tabii ki vaktimiz kısıtlı olduğu için Birkaç parçayla konumuzu toparlamayı gayret edelim. Her ne kadar çok geniş bir konu olsa da, bir derya olsa da, aşk başka bir derya çünkü. İhlas demek aşktır. Başka yere çekmesin kimse. İhlas aşktır. Kul Allahu ahad suresine ihlas denilmesinin manası budur. Çünkü ihlas insanlarımızın geneli kulhu Allahu ahad diye bildiği bu sure. Tevhid anlatır. Tevhid aşktır. Hani ne dersiniz sevdiğinize? Hayatında sadece sen varsın dersiniz ya. Hayatınızda iki tane olursa o sevgi olmaz. <gülüyor> Hayatında sadece sen varsın dersiniz. Hayatında sadece sen varsın. Benim için sadece sen varsın. Sadece sen. Seni seviyorum. Sana aşığım Allah'ım. İşte bu. İhlas işte bu. O yüzden o süre ihlas süresi. İhlas bu. Sevgi bu. Samimiyet bu. Her şeyim sensin. Sadece sen. Sadece sen. İlla hu. İlla hu demek. Misal sevgili dostlar. Şam'ın ileri gelen alimlerinden İbni Muhayrid alışveriş için kimsenin dikkatini çekmeden bir dükkana girer. Alacağı malları seçer. Geriden biri kendisini fark edince hemen dükkan sahibinin kulağına eğilip haber verir. Şu mallara bakan zat Şam ve Kudüs'ün büyük din alimlerinden i̇bn Muhayriz'dir der. Ona ucuz fiyata ver. Bu tanıtımı duyan i̇bn Muhayriz, kitaplık çapta bir ikazla şöyle der. Biz buraya paramızla mal almaya geldik. Dinimizle, ilmimizle değil. Bizim ilmimiz, İslam'ı doğru yaşamak içindir. Menfaatimize alet etmek için değildir. Lütfen bizi ilmini menfaatine alet eder hale getirmeyin. Herkese nasıl satıyorsanız bize de aynı şekilde satın. Bir ayrım yapmayın. Böyle ilim adamı örneğine ne kadar muhtaracağız bugün değil mi sevgili dostlar? Şimdi bir bakınız Ahmet bin Hanbel büyük müçtehit. Bağdat'ta pazardan dönüyordu. Onu elinde çantasıyla gören biri koşarak gelip çantasını taşımak ister. Vermek istemeyince de ısrar eder. Efendim bizim vazifemizdir. Büyüklerimize hizmet ile bize şeref lütfedin der. Ahmet bin Abel hayır der, hayır. Biz kendimizi çantası taşınacak büyüklerden bilirsek, bu kibir olur. Küçüklerden biri olduğumuzun delilini teşkil eder. Bu sebeple bizi büyüklerden bilmek, size sevap getirse bile bize günah kazandırır. En iyisi kendimi çantası taşınacak büyüklerden biri saymayıp Yükümü kendim taşıyalayım. Olur mu sevgili kardeşim? Çünkü mahşerde de, Herkes kendi yükünü kendisi taşıyacak. Kimse, kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Ve yine sevgili dostlar, Yahya bin Muaz bir askeri Soruyorlarına, ey Allah'ın sevgili kulu, ben ihlasla ilerlemek istiyorum. Sevgi de, aşkta ilerlemek istiyorum. Aşkın zirvesine koşmak istiyorum. İhlasla nasıl ilerlediğimi nasıl anlayabilirim? Ve şöyle cevap verir Yahya bin Muaz. Ey sevgili kardeşim, seni... Övenle yeren senin katında bir oluyorsa ihlasta ilerliyorsun demektir. Öyle değil de seni öveni seviyor yerine kazıyorsan ihlasta yerinde sayıyorsun ilerleme yok demektirler. Gerçekten de insanların övmesi Allah'ın bir lütfu olmazsa ayrı bir konu ama insanı kurtarmaz. Mühim olan Allah'ın övmesidir Allah'ın sevmesidir. Hazreti Ayşe'ye sorarlar, radıyallahu anhâ, sevgili annem, bir tanecik anneme. İnsan kendinin iyilerden olduğunu nasıl anlar diye cevap verir. Ne zaman kendini eksikliği olanlardan bilirse o zaman der. Eksikliği olanlardan olduğunu ne zaman anlar derler. Ne zaman iyilerden biri olduğunu düşünmeye başlarsa o zaman eksiği olanlardan olduğu anlaşılır der. Evet sevgili dostlar. İşte iman ve ihlas'ta ilerleyenlerden düşünce ve davranış örneklerinden birkaç tane. Bunlar İslam'ı sözle tebliğden önce halle yaşayarak fiili tebliğ yapanlar. Bugün aradığımız da bu olsa gerektir değil mi? Sözle tebliğden önce halle tebliğ etmek. Aşkı yaşamak. Aşk yaşanır mı? Yaşanmaz mı hiç? Aşkı yaşamak bir mus'ab gibi. La mevcude illallah deyip tüm dünyaya la çekmek bir mus'ab gibi. Veya bir Hamza gibi yıllarca üzerindeki bütün kirlilerden bir anda arınmak. Veya bir Ömer gibi küfre karşı dik durabilmek. Ya da bir Ebu Bekir gibi dost için her şey feda diyebilmek. Ya da bir Ali gibi dost için en önde adım atabilmek. Ya da bir Osman gibi. Dost adına her şeye eyvallah diyebilmek. Ya da en önemlisi, en önemlisi Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Son nefesine kadar her şeyiyle yaşamak. işte aşk bu. Ferhatlar dağ delmiş, mezunlar çöllere düşmüş. Geçin bunları lütfen. Aşk Hz. Muhammed'te gizli. <gülüyor> Selam olsun aşkı. Nefs-i Mekkesi'nden günün medinesine hicret ederek yaşayabilenlere. Birer muhacirin olabilenlere. Selam olsun. Hazreti Muhammed gibi. Aleyhisselatü Vesselam. Aşkı yaşayabilenlere. Selam olsun. Evet sevgili kardeşlerim. Rabbim hepimizi asrı saadeti hakkıyla anlayıp yaşayabilenlerden kılsın. Duamızdasınız efendim. Bize de duanızı alın inşallah. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi